Açık Gazete. Evet açık radyo burası 95.0 acikradyo.com.tr Açık Gazetesi. Onun şimdi konuğumuz var. Daha önce de programlarımıza konuk ettiğimiz aktivist ve analist iklim konularında özellikle çalışmaları olan Eren Can ileri. Merhaba. Merhaba ve Merhabalar. Merhaba. Eren Can seni tekrar ağırlamak gayet iyi geliyor bize. Evet bugün biraz teknik ama önemli bir konu üzerinde konuşalım diye anlaşmıştık. Yani Avrupa Birliği'nin fit for 55% yani %55'lik bir indirim için karbon salımlarında uygun olduğu plan üzerinde. Senin de biraz incelemelerin var. Nedir bu şimdi? Mesela Greta Thunberg'in bunun Lagaluga olduğuna blabladan ibaret olduğuna dair de bazı tweet mesajlarına da rastladık. Ne diyorsun? Eva, kesildi mi? Kesildi ama yeniden bağlandık. Son duyduğum şey e, Lagaluga demiştiniz. Greta Thunberg'in e, evet. bu e, Fit for 55 torba yasa teklifinin e, yetersizliği hakkında. Evet. Ve aynen öyle bu Fit for 55 yani %55'e uygun torba yasa teklifi aslında Avrupa Birliği'nin iklim eylemsizlik planı. E, şimdi ABD ve Hindistan'dan sonra küresel sıra gazı salımlarının dördüncü en büyük kaynağı Avrupa Birliği. Ve AB'nin kendi sondaj şirketinin 27 bin Avrupalıyla e, yaptığı bir sondajda görülüyor ki 10 kişiden 9'u iklim faciasının ciddi bir sorun olduğunu biliyor ve salınımları minimuma yani 2050'ye kadar sıfıra indirmek gerektiğini inanıyor. Sondaj dediğiniz anket, anket galiba, evet. değil mi? Evet, Eurobarometre'nin. E, Eurobarometre'nin anketleri. Evet, kamuoyu yani %90 oranında artık daha fazlası da zaten abartmak olur diye yani toplumun tamamı neredeyse derhal tedbir alınmasını ister vaziyete gelmiş vaziyette buna rağmen de işte Greta Thunberg'in de senin de biraz önce belirttiğin gibi iklim eylemsizlik çağrısı olarak nitelendirdikleri ve büyük bir riyakarlık örneği olarak değerlendirdikleri bir durum var çok çelişkili bir durum yani öyle ve yani tabi bu e, torba yasasının daha doğrusu torba yasa tekliflerinin arkasında e, örokratlar gerçek bir çalışma yapmış. Yani 3795 sayfalık e, bir plan ve bu sadece planın ilk yarısı. E, fakat bu planın ortaya koyduğu hedefler yetersiz. E, Nisan 2021'de Avrupa Birliği salımları 2030'a kadar, 1990 seviyelerine göre %55 azaltma hedefini yasal olarak bağlayıcı kıldı. Fakat Avrupa Parlamentosu aslında salımları %60 azaltmak için oy vermişti. Fakat üye hükümetler buna karşı çıktılar. Hmm. Ve Climate Action Tracker'a göre, küresel ısınmayı faciaya sebep olacak 2 dereceye sınırlamak için AB genelinde salınlığı en azından %60 azaltmak lazım. Yani bu yasa onu bile başaramıyor. Neden oluyor peki bu sence? Yani ilk akla gelen şeylerden bir tanesi, başta geleni tabii fosil yakıt devlerinin, şirketlerinin e, lobi faaliyetleri ve siyasetçilere işte para aktarmaları vesaire. Sebebi bu mudur? Nasıl yorumlayacağız bu eylemsizlik haline dönüşmesini? Tabii şimdi lobiciliğin bunda çok büyük bir rolü var. Fakat aynı zamanda da e, bazı Avrupa memleketleri özellikle mesela Polonya e, tömüre çok dayanıyor. Birçok Avrupa e, ülkesi fosil gaza çok dayanıyor. Ve e, bu sanayile olan ülkelerde elinden geleni yapacaklar herhangi bir gerçek e, fosil yakıt yasağını doğru çalışabilecek yasaya karşı çıkmak için. Evet, yani burada yani... belki şunun da üzerinde durmakta fayda var. Ee, yani fosil yakıt basitçe bir enerji kaynağından söz etmiyoruz. Emil Leder'in bu iklimi değil sistemi değiştir kitabında bir makalesi vardı. Fosil kapitalizm diyordu. O kadar iççe geçmiş durumdaki kapitalizmin yani sanayileşme, onun dünyaya yayılması eee işte demiryollarından eee tutunda gemilerde kullanılmaya başlanması, daha sonra plastiğin devreye girmesi. Çok iç içe, bütün bir altyapı bunun üzerine kurulu. Koskoca sanayiler var. E bu çok ciddi bir çıkar grubu. Dolayısıyla iş çok sistematik aslında bir yandan da. Aynen ve sistematik bir soruna, sistematik bir çözüm lazım. Evet. Ve fit for 55'ın yani %55'e uygun yasa teklifinin güçlü yanı şu. Gerçekten ee... Her sanayiye dokunmaya çalışıyor. Gerçekten kapsamlı bir plan yaratmaya çalışıyor. Fakat koyduğu her hedef az geliyor. Ee, ve Avrupa'nın yasama sürecine de bakmak lazım. Ee, Avrupa, e... Avrupa Konseyi diyecektim. Avrupa Komisyonu, yani Avrupa'nın hükümeti e, bir yasa teklifi çıkarttığında Genelde iki sene alıyor bu yasanın geçmesi. Bu işte çok önemli bir mesele yani. Evet, yani Avrupa Konseyi, AB Konseyi daha doğrusu, Avrupa Meclisi kendi torba yasa tekliflerini geliştirir, uzun müzakereler olur, lobiciler gelir, expirer bile kişiler gelir ve öyle bir zamanı düştü ki bu yasa, hem Eylül 2021'de Almanya'nın meclis seçimi var. Hem Nisan 2022'de Fransa'nın se Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Yani bir önderlik boşluğu olacak. Avrupa'nın en büyük iki ekonomisi biraz meşgul diyelim. Yani bu yasayı ancak Mayıs 2024 gibi yüürlük edebilecekler. Evet, şimdi bu çok önemli bir nokta senin e, altını çizdiğin benim bizde, benim yani kendi payıma konuşursam dikkatimden de kaçmış olan bir şey. Çünkü e, şimdi bu gecikmeli uygulamayı hesaba katarsak bir başka çok önemli araştırma geldi aklıma 2023'te bütün rekorların kırılacağı iklim. Şey, açısından yani sıcaklık artışlarının ve diğer bütün iklim krizinin getireceği pek çok şeyin 2023 yılında bütün rekorları kıracağı en sıcak yazıların o, yıllarında gerçekleşeceğini söyleyen bir araştırma vardı. Yani bu erteleme ile beraber ikisi tamamen birleşmiş olacak gibi bir şey geldi aklımıza şimdi. Bir de bu mesele aslında iki yıl sonra yürürlüğe girecek olması krize kriz gibi davranmadıklarının da önemli kanıtlarından bir tanesi. Mesela pandemi krizinde eğer benzer şekilde normal uluslararası hukuku işletselerdi aşılar daha beş yıl, altı yıl hatta belki daha uzun zaman sonra e, çıkarıl çıkarılabilecekti. Ama bu süreci bir kriz var diye kısaltmışlardı. İklim aktivistleri de benzer bir şey istiyorlar yani aslında bir an önce adım atın derhal e, yapılması gerekenleri yapın diyorlar. Evet ben bir de şeye ekleyeyim izninizle. Yani European Environmental Bureau diye bir kuruluş var. Çok ciddi şekilde bu meseleleri ele alan bir sivil toplum kuruluşu. Orada şeyleri derlemişler. Yani bu fit for 55 dedikleri kanun yasa e, şeyinin neyse işte. E, ilk tepkileri mesela EEB diye kısaltılıyor bu Avrupa e, çevre. E, bürosunun e, mesela politika yapımcısı iklim için politika yapımcılarından Barbara Mariani de demiş ki bu geçerse bu kanun Avrupalılar fosil yakıt endüstrisini kurtarmak için para verecekler diye yani son derece şimdiye kadar görünmemiş mali potansiyelini Avrupa Birliği'nin düzelme yani toparlama recovery e, paketinin Avrupa'yı kirleten Iklimi değiştiren, pratikleri uygulayan, tam aksinin yapılması gerekirken yani ekolojik ayak izimizi iyice indirmemiz gerektiği bir sırada tam aksini yapan ve iklim krizinin en kötü etkilerini de önlemek değil, artıran bir şey haline gelecek. Yani politika yapımcıları, karar alıcılar... Bu trendi dönüştürebilmek, tersine çevirebilmek için elden gelen her şeyi yapmalılar demiş mesela. Çok çarpıcı bir değerlendirme bu. Doğrudur. Ayrıca e, hatırlatayım bu e, European Environmental Bureau'nun e, ana politika amaçları arasında bütün fosil yakıtlarından e, 2040'a kadar çıkış var Avrupa genelinde. Evet. Ve gördüğümüz şu ki %55'e uygun planı aslında bu zaman çizelgesine uymuyor. En temel mesele bu zaten herhalde. Yani plan uygun gibi görünen ve uygulanamayacak bir plan olması. Çok tuhaf yani. Öyle, öyle. İsterseniz biraz de. E, yasanın kendisini anlatayım. Lütfen. Var, e, %55'e uygun e, sadece bir %55-%58'lik azalma sağlayacak. <gülüyor> Ve bu bizi e, 2.5 derecelik bir ısınmaya doğru götürecek. İhtiyacımız olan da 1.5 derece uygun, en az... %65 mutlaka azaltma başarabilecek bir politika. Ee, korba yasasının dört e, ana hattı var. Fiyatlandırma, hedefler, kurallar ve destek. Ve e, 13 yönetmeliği ve yönergesi var. Genel olarak fiyatlandırmanın altında e, bu kirleten öder ilkesi var. Yani siz gidip çevreyi kirletiyorsanız karbon salınarınız yüksekse o zaman siz bir karbon vergisi ödeyeceksiniz. Ve Avrupa'da bu bir e, emisyon ticaret sistemiyle yani karbon kâsasıyla oluyor. Bu %55'e uygunun güzel yapacağı bir şey bu emisyon ticaret sistemini genişletmek. Bu e, bu plan bazı sektörle e, kirletme tahsisatları veriyor veya açık arttırmada da satıyor. Şimdiki haliyle denizcilik, bina ve karayolu taşımacılığı sığın dahilinde değil. Fakat komisyon torbası kapsamında binalardan ve karayolu taşımacılığından kaynaklanan var e, mevcut şemadan ayrı olarak bir paralel piyasada satılacak normal sistemde maalesef tahsislerin yaklaşık yarısı ücretsiz olarak dağıtılıyor ve Avrupa'nın sayıştayı Avrupa, sayış Avrupa Birliği'nin sayıştayı dedi ki bu aslında fosil yakıt şirketlerine direkt bir sübvansiyon yani yani Avrupa'da vergisini ödeyen kişilerin cebinden çıkıp direkt fosil yakıt şirketlerinin cebine giden bir ödeme olarak işliyor. Bunun hemen bitmesi lazım. Ve maalesef böyle bir uygulama planda yok. Onun için evet çok güzel bir şey binalar ve karayolu taşımacılığının plana dahil edilmesi. Fakat gene görüyoruz ki bütün sistem fosil yakıt şirketlerini koruma yüzeyerek. Evet yani bu bu boyutlarıyla bakıldığı zaman bayağı büyük çapta bir gizlenmiş, üstü örtülü bir skandal niteliği de taşıyor denebilir. Yani işte bu dönüşüm ekonomisini, simit ekonomisi denen şeyde mesela üzerine de EIB'nin bir değerlendirmesi var yeni karbon taslakında ee, Stefan Arditi diye birisi o, o bölümden sorumlu işte sökülör ekonomi dedikleri yani dönüşüm ekonomisinden simit ekonomisinden ve onun politik entegrasyonundan sorumlu olan kişi diyor ki ya baya bu yeni fit for 55 şeyi ...karbon e, sınırının düzenleme mekanizması CBAM diye nitelendiriliyor. Bu tamamen kaçırılmış bir fırsattır diyor. Yani karbon ayak izinde Avrupa Birliği piyasasında üretilen e, şeylerin... E, ...üretim faaliyetlerinin karbon ayak izinin bir fiyata bağlanması için ideal bir fırsattı. Ama kaçırılmış diyor. Yeni gerçek piyasa, dekarbonizasyon için, karbonsuzlaştırma için yeni piyasa iticilerine ihtiyacımız var demiş. Halbuki bu haliyle, bu kanundaki haliyle daha çok Avrupa Birliği endüstrisini korumaya, yani dekarbonize bir, karbonsuzlaştırılmış bir ekonomiyi hızlandırmak için sürecin yerine baya Avrupa Birliği'nin, Endüstrisini korumaya yönelik bir nitelik taşıyor diye böyle bir açıklamada gelmiş mesela. Tam öyle ve bu sınırda karbon düzenleme mekanizması çok iyi olabilecek bir şey. Çünkü bu bedava tahsislerine çok güzel bir cevap veriyor. Börokratlara ee, sorulduğu vakit, Avrupa'daki bürokratlara sorulduğu vakit, niye bedava tahsis veriyorsunuz. Cevapları şu. Biz bedava tahsis veriyoruz. Çünkü vermezsek bizim yerel sanayimiz karbon fiyasaları olmayan ülkelere kaybedecektir. Ve bu sınırda karbon düzenleme mekanizması sözde yurt dışındaki çiğletenleri ödetecek bir sistem. Fakat Avrupa'nın en büyük uh, ticaret dostları kimler? Çin, İngiltere, Rusya ve Türkiye. Bu planın altında Türkiye her sene Avrupa'ya 5 milyar avro ceza ödeyecek. Niye? Çünkü bizim sanayilerimiz maalesef güçlü bir karbon piyasasına tabi tutulmuyor. Ve bu gösteriyor ki, küresel ticaret kapsamında herhangi bir iklim politikası geçirilecekse bir, Avrupa düzeyinde küresel etkileri olan bir politikanın geçmesi lazım. İki, Türkiye'nin ulusal piyasada rekabetçi kalması için kendi sınırları dahilinde güçlü politikaları elde etmesi lazım. Yoksa, yoksa biz kirleten ülke olarak on cezasını ödemeye devam edeceğiz. 50 milyar Türk Lirası'na tekabül ediyor. Hatta fazlasına böyle bir ceza ödenmesi söz konusu. Evet. evet. Ürkütücü yani. Bir de şeyden de bir cümleyle bahsedebiliriz. Bu hava kirliliği yani en önemli noktalardan bir tanesi gözden kaçan bu kar, yalnız iklimi bozmakla kalmıyor. Şehirlerin başta olmak üzere yaşanabilir havası, havaya sahip olması imkanını ortadan kaldırıyor işte bu dizel yakıtları vesaire. Egzoz gazları. Şimdi burada e, biomass denen işte ağaçların yakılmasının çok kötüye kullanılmasıyla diyor EIB'nin raporundan gene bu konudaki değerlendirmesinden okuyorum. E, potansiyel olarak hem iklimi hem de hava kirlenmesi hedeflerini Avrupa Birliği'nin bizzat kendi hedeflerini e, berhava merhaba etme riskini taşıyor potansiyel olarak. Yani sıfır e, kirlenmeye herhangi bir o sıfır kirlenme amacına herhangi bir referans taşımıyor bu Fit for 55 Fit for 55 ve yani yenilenebilir değiştirilmiş bir yenilenebilir enerji direktifinin önerisinde mevcut hava kalitesi hedeflerini kendisi yok sayıyor. Böylelikle de Avrupa Komisyonu kendi taahhütlerini ve kanunun da ne, talep, neyi istediği konusunda bizzat Avrupa Birliği'nin kendi taahhütlerini de yerine getirmiyor gibi çok ciddi bir iddia ve suçlama da var diyebiliriz. Aynen öyle ve çok önemli bir şey diyemez. Ormancılık ve biyo yakın. Aslında evet. çok pis bir dümen dönüyor orada. Çünkü ormancılıkla salımlığı azalttığımız söyleniyor. Fakat sonra gidip o salımlığı azaltmak için diktiğimiz ağaçlığı yakıp daha da fazla salım yaratıyoruz. Avrupa Birliği'nin %43'ü ormanlarla kaplı olmasına rağmen... Aşırı hasatın bir karbon deposu olarak rollerini tehlikeye atacağına dair bir endişe var. Gerçekten de orman karbon yutağının boyutu son 10 yılda küçüldü. Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan bir rapor gösteriyor ki AB ormanlarının hasat edilen alanı 2016 ile 18 arasında yaklaşık %50 arttı arazi kullanımı, arazi kullanım değişikliği ve ormancılık yani akakdo e, politikası diyor ki yaklaşık 225 ile 300 megaton arasında bir karbon eşdeğer emeceği söyleniyor. E, fakat bunun içinde o ağaçların yakılmasıyla sığınımlığı e, ölçülmediğinin kanaatindeyiz. Ve bu e, bu politikanın işe yaraması için bir, 600 megaton e, karbon eşleri emecek orman dikmek lazım. İki, ekosistem restorasyonu için yasal olarak bağlayıcı araçlar lazım ve bunu yapıyor aslında torba yasası. Ve e, gerçek bir biyolojik çeşitlilik stratejisi yaratmak lazım. E, yaşlı ormanları korumu lazım Bir ortak kanım oluşturmak lazım bütün dünya genelinde kullanılacak yaşlı ormanlığı kurmak için ee, maalesef Avrupa'nın akak planı daha fazla ormanlığı kesme üzerine kurulmuş gereken ormanlığı korumak restore etmek ve yeniden doğallaştırmak evet çok yani önemli konular konuşuyoruz. Maalesef süreyi bitirdik. Saat 10. Hatta 1 dakika geçiyor. Yani Can, bu özellikle de Fransa'daki gelişmeleri falan takip etmek üzere sana sorularımız da vardı. Belki onları da yarın öbür gün kısa bir görüşmede halledebiliriz. Şimdilik bu Fit 55 diye adlandırılan Havva Komisyonu'nun çok önemli bir aksaklıkları da özellikle çok aksaklıkları da ortada olan senin deyimine torba yasa meselesini enine boyuna olmasa da ciddi eksiklikleri boyutunda konuşma fırsatı bulduk. Çok teşekkür ederiz. Belki kalan konuları da ileriki günlerde senin vaktin de müsait olduğunda tekrar ele alma fırsatı buluruz diyelim ve çok teşekkür ederiz. Ben evet. size teşekkür ederim. Her Görüşmek zaman üzere. gibi büyük bir keyif. Vaktimiz gerçekten giderek azalmakta. Etkin, kapsamlı ve yeterli bir plana derhal ihtiyacımız var. Yani bir siyasetçi bizi dinliyorsa lütfen bunu not alsın. Evet yani iklim saati tiktak gidiyor. <gülüyor> Çok az tamam. zaman kaldı doğrusu. Biz de internet sitemizde web sitesinde de koyduk. Yani 6 yıl 157 gün kaldı diye bir hesap gidiyor. Eğer bu şekilde tedbir almadan gerçek ciddi bir önlem almadan gidilecek olursa artık geri dönüşü olmayan noktaya tipping point denen şeye ulaşmış olacağız. Onun için çok az zaman var. Hatırlattığın iyi olduk. Bu, konuşmaya devam edeceğiz Erencan Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim Ömer Bey. Çok teşekkür ederim Özdeş Bey. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere. Evet e, aktivist ve analist iklim konusunda e, kendi deyimiyle iklim aktivisti ve analisti olan Erencan ileriyle ileriyle 55% diye adlandırılan Avrupa Birliği'nin Avrupa Komisyonu'nun bir Avrupa Yeşil Anlaşması diye adlandırılan kanun tasarısının son bölümlerini üzerinde konuştuk. Ama durum parlak gözükmüyor. Devamını da getireceğiz. Şimdi bir ara verelim. Aradan sonra da kısa bir 15 dakika içinde de elimizde kalan diğer haberleri ve duyuruları da bir miktar yansıtmaya çalışalım. Açık